Selamun Ses şimdi geliyor zannedersem değil mi? Ses var şu an değil mi? Tamam. Ee, birincisi... Hayır, kör diyor demedim. Önce... Sayın Ebu sözlerine itirazımı getireyim. İlk etapta... Bizim... Takıldığımız ya da ihtilaf ettiğimiz nokta rivayetin sahih olup olmaması değil. Hiçbir yazımızda ya da hiçbir konuşmamızda bu rivayet sahih mi değil mi demedik. Çünkü günün problemi, yani günün problemi Allah'ın indirdiğiyle hükmedip hükmetmeme meselesi değil. Günün problemi teşri meselesi. Yani yeni bir hüküm ihdas etme, yeni bir hüküm icat etme, bunu insanlara uygulama, İnsanları buna mecbur çağırma. Günün problemi bu. Şeyh Muhammed bin İbrahim Şeyh'in de dediği gibi, bunun üstünde bir kıfır olmayan bir kıfırdır bu. Günün problemi bu. Ee, bu konuyla ilgili konuşmalarımız, yazılarımız bak, baktığınız zaman, deriz ki bizim tağutları tekfir etmemizin sebebi, sadece onların Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemesi falan değil teşride bulunmaları Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeleri vesaire vesaire vesaire. Bu konuya gelince, yani sizin anlattığınız konuya gelince, birincisi İbn Abbas'ın kavli şurada. Tefsir değildir, taksistir. Kavramlar yerine oturalım. Tefsir değildir bu, taksistir. Umum ifadenin taksisidir. Umum bir ifadenin taksisidir. Taksis nedir? Tefsir nedir? Tevil nedir? Bunları yerine oturtmamız gerekiyor biraz. İkincisi, tefsir desek de, tefsir desek de, elimizde iki rivayet var mı? Elimizde iki rivayet var değil mi? Birinde, İbn Abbas'tan gelen kavil de, ki onu ben de, kendi kitabımda da yazdım mesela. Yani hiçbir zaman adaletsizlik söyleyeceğim yapmamaya çalıştık. Mesela aynen şu şekilde yazmışım ben. İbn Abbas'a bu noktada isnad edilen diğer bir rivayet ise yukarıda belirttiğimiz gibi bu küfürdür. Ancak Allah'ı meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar etmek gibi bir küfür değildir. Lafzıyla rivayet edilmiştir. Aynen sizin verdiğiniz senetleri vermişim. Henna'tbeki İbn Veki, Veki Süfyân Ma'mer, Raşid İbn Tavus Tavus İbn Abbas'tan gelmiştir. Kaynak Camiu'l Beyan'dan getirmişim. Teskiratü'l Fuz'dan getirmişim. Ahbaru'l Kudat'tan getirmişim. Aynı sizin dediklerinizi. Ancak ancak i̇bn Abbas'a isnat edilen rivayet, bu rivayet her ne kadar sahih de olsa burada ancak bu Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar etmek gibi bir küfür değildir. Şeklinde geçen ifadenin kime ait olduğu muhtelefın fihtir. Bu muhtelefın fihtir. Bakın ee, Taberi'nin rivayet ettiği hadiste de ki o da sahihtir rivayette, bu i̇bn Tavus'a bir başka rivayette babasına isnat ediliyor. Eğer eğer uğid ihtimal batal el Yani getirilen bu rivayetler sahih olsa dahi sahih olsa dahi İbn Tavus'a, bir başkasına Tavus'a isnad ediliyor. Tavsa isnad ediliyor. Ha. Bakın birinde birinde aynen biraz önce verdiğimiz gibi diyor diğerinde ise diğerinde ise İbareye okuyorum ben, su ile i̇bn Abbas an qavlihi ve men lem bima enzile Allah fe ulaike humül kafirun kale hiye bihi kufru hiye bihi kufru hayır Tavus İbn-i Abbas'a nispet etmiyor Tavus İbn-i Abbas'a nispet etmiyor kale İbn-i Tavus ve leyse kemen kefere billahi ve melayketihi bu söz Tavus'un sözü i̇bn Tavus'un sözü hatta bir başka rivayette Sadece bir rivayet olması bir şeyi değiştirmez ki. Sonuçta elimizde böyle bir sahih rivayet var mı? Elimizde böyle sahih bir rivayet var. Elimizde sonuçta böyle sahih bir rivayet var değil mi? i̇bn Abbas, hiyebihi kufrün diyor. O bununla küfre girmiştir diyor. İşte dediğimiz gibi ihtimal varsa bununla istidlal yapılmaz. Bununla istidlal yapılmaz. Hele Elif gelmiş. En marife, en marife. Bakın İbn Abbas rivayetin birinde bu küfürdür diyor mu? Ben pastalayım onu. Çıktımı bilmiyorum. O bununla küfre girmiştir diyor. O bununla küfre girmiştir diyor. Hiye bihi küfrün. Onunla küfre girmiştir diyor. Devamında devamında İbn Taus bu sizin bildiğiniz küfür gibi yani şu şekilde bildiğiniz küfür gibi değildir diyor. Nekra olması bir şey ifade etmez. Orayı da yanlış biliyorlar. Nekre veya marife olması bir şey ifade etmez. Sadece kesin bir karine olması gerekir. Eğer siz derseniz ki bana i̇bn Abbas'ın bu ifadesi nekra derseniz ben de derim ki Allah'ın ifadesi marife. Hem de öyle bir marife ki ismi fail gelmiş. Bak bu sözlerimi siz anlarsınız çünkü Arapça biliyorsunuz. İsmi fail gelmiş. Tamam ne madi ne mudari gelmiş. İsmi fail. Arada fasıl zamiri var. Başında iki var. Yani küfür çeşitlerinin hepsini işlemiştir demektir bu yani bunu doğuda bu işi çok iyi bilirler. Yani doğum olmaları tam bir filologtur. Bu işi gerçekten çok iyi bilirler. Benim rivayet ettiğim sözde Sikaraviler tarafından belirtiliyor. Yani benim rivayet ettiğim sözde Sikaraviler tarafından belirtiliyor. Yani bu noktada bir problem yok. Diğer taraftan diğer taraftan İbn-i Abbas'ın bu kavlini i̇bn Abbas'ın bu kavlini gelin, muasırlar nasıl anlamış? Mesela bakalım. i̇bn Abbas'ın bu kavlini bizim ilmimiz yetmedi diyelim. Muasır alimler nasıl anlamış? Bakalım. Hiçbiri ihtimal ben zannedersem izah edemedim yani ihtimal i̇bn Abbas'tan gelen iki rivayet var. Birisinde hiye bihi kufrun diyor. Onunla kufre girmiştir. Diğerinde ee, bu sizin bildiğiniz kûr değil ifadesi İbn Abbas'a e, isnad edilmiş. Birinde İbni Tavus'a, birinde İbn Abbas'a. Elimizde iki tane rivayet var. Taberi tefsirinin 12053 ve 12055 rivayeti. Birinde İbn Abbas'a isnad edilmiş. Birisinde İbni Tavus'a isnad edilmiş. Yani bir söz var, biri bana nispet edilmiş. Diğeri de sabit. Hiye bihi kufrun dediği de sabit. Hiye bihi kufrun dediği sabit değil mi? Yani bunda eh, şey mi var? E, Dayıs bir rivayet mi bu? Yani bu ihtimal değilse hiçbir şey ihtimal değildir. Tavus açıklıyor. O biz ilgilendirmez. Biz İbni Abbas'ın kavlini söylüyoruz. İb Hatta orada da orada da tamam mı? Tavus açıklıyor bir rivayette de babam böyle dedi diyor babam böyle dedi diyor vallahi ravinin ravinin ravinin İbn Abbas'ın kastını bilmesi Allah'ın bir ayetini Allah'ın bir ayetini taksis etmez yani taksis etmez ikincisi İbn Abbas'ın kavli dirayet açısından incelendiğinde de bunun küçük kusra hamli kesinlikle mümkün değildir Bakın Kurtubi tefsirine. Yani Kurtubi tefsirine bakın. İbn Abbas'a isnat etmemiştir imam Kurtubi. Razi'ye bakın. İbn Abbas'a isnat etmemiştir. Bahrul Muhite'ye bakın. İbn Abbas'a isnat etmemiştir hiçbir bunu. Yani böyle bir hatayı hiçbir İbn Abbas'a isnat etmemiştir. Ölçü değil ama İbn Abbas'a böyle bir hatayı isnat etmediler. Dirayet açısından baktığımız zaman, dirayet açısından baktığımız zaman dediğim gibi feoelike humul kafirun ifadesini feoelike humul kafirun ifadesini küçük kısla hamletmek kesinlikle mümkün değildir. 3 hamil olsa bile ittifakla usulcular arasında ittifakla sabittir ki sahabe sözü umum ifadeyi taksis etmez. Sahabe sözü Şimdi siz böyle derseniz, ben de şunu derim, Allah mı sahabe mi derim? Yani bu pek uygun bir söz değil. Allah mı sahabe mi derim? Yani siz bu itirazı getirseniz, Allah en açık, net, hayır o da yanlış, sahabe tefsiri, iştihatla kavranılamayacak hususlarda, iştihatla kavranılamayacak hususlarda merfu hadis hükmündedir. Birincisi bu. 2.cisi bu tefsir değildir, taksistir. Taksistir. Tefsirle taksisin farkı nedir? Bunu nasıl ortaya koyuyorsunuz? Bu tefsir değildir. İbn Abbas'ın kavli tefsir değildir, taksistir. Tamam mı? Hayır o kâide sahabe sözü, sahabe sözü ictihadla kavranlamayacak. İctihadla kavranlamayacak hususlarda merfu hadis hükmündedir. Merfu hadis hükmündedir. Yani ifade aynen böyledir. Bakın, Şafiler nasın zahir olmamasını şart koşar sahabe kavrini alabilmek için. Bırakın merfu hadis hükmünü nasın zahir olmama şartını koşar. Bunu şart koşar. Sahabe bilmedi siz mi biliyorsunuz derseniz bu kelime oyunudur. Ben de derim ki Allah bilemedi de sahabe mi bildi derim. Allah bilemedi de sahabe mi bildi derim. <gülüyor> Gramer olarak ifade olarak kıfrın her çeşitlerini her çeşitlerini işlediğini açık net sarih bir ifadeyle zahir bir ifadeyle ne demek zahir ayet? Tefsir, tevil, mezh imkanı olmayan ayettir. Böyle bir imkanı yoktur ki zahirin. Fe ulaykı humul kâfirun ifadesini neyine tesir edeceksiniz? Bir son nokta, bir son nokta. Buyurun, ben taksis etmiyorum ki. Ben hiç taksis etmedim. Ben hiç taksis etmedim. Bir son nokta. Buyurun, bu asırlar nasıl şey yapmış? Meseleyi incelemiş. Bakalım. Ben Suud'dan örnek vereyim. Yani cihat bölgesi alimlerinden örnek vermeyim, vermeyeyim. Muhammed bin İbrahim Alüşşeyh, İbn-i Bazın hocası değil mi? Ne diyor? Bunun üstünde başka bir küfür yoktur diyor. Bunun üstünde başka bir küfür yoktur diyor. Muhammed'e indirileni, bunun üstünde bir inkar yoktur diyor. Muhammed'e indirileni, bunun üstünde bir inkar yoktur diyor. Ki İbn-i de bu konuda üçe ayırmış. En son demiş ki genel teşrihe gelince bu böyle değildir demiş. Genel teşriğe gelince bu böyle değilim. Benim diyeceğim bu kadar. Buyurun, el kaldırdınız. size bırakayım inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket. Aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Şimdi öncelikle e, günümüzdeki Allah'ın indirdiklerini iptal edip bunun yerine beşeri sistemler koyanlar. Bizim konumuz e, bu değil. E, bunların yaptığı fiilin küfür olduğunda da herhangi bir e, ihtilaf yok e, fakat mesele şurada İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın zaten konunun e, başlangıcı da buradan oldu İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya isnat edilen bu söz İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan hiye kebira dediği sabit Sahabenin Kur'an'ı Tefsir mahiyetinde söylediklerinin merfu hadis hükmünde olduğu hemen hemen bütün ehli sünnet Tefsir usulüne dair kaynaklarda ifade edilir ve bunun neden böyle olduğu da açıklanır. Mesela İbn Teimiyen'in e, işte Türkçe Tefsir Usulüne Giriş diye de tercüme edilen e, Mukaddimesinde Tefsir Usulü Mukaddimesinde e, Buna dair delilleri vardır. Onlar Peygamber ve Vesselam'a inen ayetlerin ne zaman ne hakkında nazil olduğuna şahit olmuşlardır. Ve sahabenin bu konuda bir meselede hiçbir sahabe birbirine muhalif bir rivayette bulunmazsa, yani sahabenin bir ayet hakkında tefsirde bulunup da görüş beyan edip de diğer sahabelerin muhalefet etmediği, muhalefet nakledilmediği konularda Merfu hadis hükmünde olduğu, hüccet olduğu, e, bilinen bir kaide. E, bu mesele gelince Allah Azze ve Celle, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir diyerek bir haber veriyor. Burada haber verdiği kimseler Yahudiler. Yahudilerin durumuna baktığımız zaman, bunların küfrü inkar ile birlikte. Her kim? o yahudiler gibi Allah'ın indirdiği hükmü inkar ederek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederse onlar da tıpkı bu yahudiler gibi e, kafir olurlar. Ayetin verdiği haber bunu gösteriyor. Nitekim Taberi de İbn Abbas'ın e, sizin bahsettiğiniz tefsirini İbn Abbas e, e, İbn Abbas diyorum. Taberi biliyorsunuz e, bir ayet hakkında farklı görüşler varsa bunları belli bir sırayla bir başlık altında ele alıyor. Ee, bunun e, küçük küfür olduğunu beyan edenler diye bir başlık atıyor. Yani dinden çıkarmayan küfür olduğunu beyan edenler e, manasında bir başlık atıyor ve bunlar arasında İbn Abbas radıyallahu e, bu sözünü, daha sonra tabiinden gelenlerin e, sözünü bunlar arasında Tavus'un işte az önce sizin de naklettiğiniz hiye küfrün sözüne dair yaptığı açıklamayı da naklediyor. Yani e, bunu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin mutlak manada küfür olmayıp küçük küfür olabileceğini ifade eden alimlerden yaptığı nakiller arasında veriyor. Bu nakiller arasında yine İbn Mesud radıyallahu anhuma'nın hükümde rüşvet küfürdür şeklindeki taglizini de veriyor. E, nitekim İbn Mesud radıyallahu anhuma'nın bu sözünü bütün ehli sünnet uleması e, örnek isterseniz İbn Battal'ın El İbana isimli eseri. Ebu Bekir el-Hallal'ın Es-Sünnesi buna benzeri eserlerde e, bu konuları tekfire, malzeme yapmak isteyenlere karşı delil olarak veriyor. Yani tıpkı işte hanımına arkadan yaklaşan kafir olur şeklindeki hadis gibi bu manada ele alınması gerektiğini ifade ediyor. Rüşvet haramdır e, fakat hükümde olursa daha büyük bir. Daha büyük bir suç olduğunu ifade ediyor İbn-i Mesud. Onun, o manada delil getiriyor bu alimler. Terinin küfür olduğuna dair saniye. Ha, teşriğini, ben Arapça aldığım için okuyamadım. Teşriinin küfür olduğunda sorunumuz yok dediniz. O zaman neyi tartışıyorsunuz? Sakinlerimi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ya size bu şekilde görünebilir ama e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin takendirdir ayetinden ayetinden. Allah'ın indirdiği dışında hükmeden herkesin mutlak manada kafir olduğu şekilde bir hüküm genelleştirilirse bu sadece teşride bulunanları kapsamaz. Bunun dışında yani sadece yöneticileri de kapsamaz. Daha genel bir ifade olur. Mesela e, e, sizler şey diyorsunuz işte oy kullanmak küfürdür. Veya meclise girmek küfürdür. Bunun gibi ifadeleri kullandığınızda, bakın bu Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmektir. Çünkü Allah'ın indirdiğinde, oy kullanmak küfürdür diye bir ifade yok. Ama şunu derseniz, Naslar sizi destekler, demokrasi küfürdür. Burada tamam, burada hiçbir sıkıntı yok. E, siz demiyor olabilirsiniz de diyenler var. Mesela, oy kullanmak küfürdür veya meclise girmek küfürdür. Ama biz meclise girmekten kastımız mesela Allah'ın e, isminden başka bir şeye yemin edilmesi veyahut da Allah'ın şeriatına muhalif şeyler, e, şirk içeren şeyler yapılması, bunlar gördüğümüz şeyler Ebu Beydullah, yani e, mesela en basitinden e, benim karşılaştığım bir şey, odalardan birine girmiştim Söyle bakalım Tayyip kafir mi değil mi? Tayyip'e Müslüman dersen işte sen de kafirsin. Ona e, kafir dersen tamam Müslümansın. Bu şekilde bir takım anlayışlar. Bunlar e, bu tür yaklaşımların sebep olduğu anlayışlar. Ama siz küfrü ortaya koyun, küfrü açıklayın, Nas'ların belirttiği küfrü açıklayın. O, Onun hükmü altına giren kimse bunlar zaten e, açıkça ortaya çıkar. Yani belki e, bir Ebu Ubeydullah Nik'i söylememiştir bunu. Fakat e, benim İnspik'te e, sıkça karşılaştığım durumlardan birisi. Mesela oy kullanmak küfürdür ifadesi. Tamam oy kullanmaya karşı çıkalım. Ne sebeple karşı çıkalım? Çünkü bu küfürdür. Gerekçi olarak bu olmamalı. Çünkü naslarda bu yok. Ama demokrasiyi kabul derseniz, bu küfürdür, bunda ihtilaf yok. Çünkü demokrasi, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi gerektiren, Allah'ın indirdiğini geçersiz sayan, küfrü apaçık bir sistemdir. Ya Bunlar şahit olunan şeyler. Buyurun inşallah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Eee hemen sahabe kavli meselesine gelelim. Birincisi Arkadaşlar ekrana yazmayın lütfen. Arkadaşlar. Ekrana yazmayın lütfen. Mikrofon var, alın, şey yapın. Yani şurada hoş bir sohbet oluyor. Hoş başladı, hoş bitsin inşallah. Ee, birincisi tefsirle taksisin farkını ortaya koyamamamız yani bunu biz izah edemedik zannedersem siz anlamadınız demeyelim de biz izah edemedik bunu fe ulaike humul bu büyük küfür değildir küçük küfürdür lafzı tam bir taksistir usul kitaplarına bakın bu tam bir taksistir Allah subhanehu ve teala kitabında ve men derken her kim derken umum bir ifade kullanmıştır sahabe bunu taksis etmiştir. Sahabe bunu taksis etmiştir. Bu birincisi. İkincisi, sahabe kavlinin hüccet olması meselesinde de kaydı, yani istisnayı istisnayı atlıyoruz. Bakın, Gazali Risale'de Pardon, Gazali Müstasfa'da, İmam Şafii Risale'de, Amidi Ehkam'da yani Usulü'l Fıkıh konuşursak bu benim biraz ilgi alanım, bunu konuşuruz. Açık bir şekilde şunu ifade ederler. Açık bir şekilde. Rey ve ihtihad ile Rey ve ihtihad ile kavranılamayacak hususlarda. Rey ve ile kavranılamayacak hususlarda sahabe kavli delildir. İbni teymiyyeden getirdiğiniz nakil İbn-i Teymiye'den getirdiniz. i̇bn Temi aynen şunu söyler. Kur'an'da ve sünnette zahir bulamaz isen zahir bulamaz isen o zaman sahabe kavli senin için merfu hadis fükmündedir der. Bir başka nokta, madem İbn-i Teymiye'den delil getirdik, İbn-i Teymiye der ki İbn-i Teymiye der ki zannedersem Sünne sünnede, şu an hatırlamıyorum nerede derseniz şu an bulamayabilirim ama daha sonra bulabilirim. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün küfür lafızları, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün küfür lafızları büyük küfre hamledilir der. Bakın bu da İbn Teymiyye'nin görüşü. Yani bir kısmını alıp bir kısmını atlamamak bence daha en uygunu değil mi? Maide 44'e dair söyleyeceğim bu kadar. Ee, bu yani Hayır bakmadım. Benim bildiğim şudur. Benim bildiğim şudur. Kur'an'ın zahir ayetleri, muhkem nasları, ne tevile, ne tevile, ne taksise, taksis değil pardon, ne neshe, veya bir başka şeye, tabi siz yani şu an acele olmasına gerek yok, yani şu an sadece sohbet ediyoruz, acil olmasına da gerek yok, ihtimal yoktur. فَاُولَيْكَ هُمُ ifadesi ise, elif lan taksıyla gelmiş, hem de öyle bir gelmiştir ki, arada fasıla zamiri vardır, Müptedayla haber, haber nekre olur biliyorsunuz değil mi? el-kâfirun marife gelmiş. Hem de ismi fail gelmiş. Arada fasıl zaniri var. Yani yani çok açık binnet net olarak çok açık, net, sarih olarak mesele bu şekilde izah edilmiş. Diğer meseleye gelince şimdi sözünüze şu şekilde başladınız. Sözünüze Muasır meselelerin muasır meselelerin halinde daha erkene değil muasır'a gidelim isterseniz. Gelin. Muasır meselelerin halinde muasır'a gidelim. Bu meseleyi bizzat yaşayana soralım. Sahabe bugünkü gibi Allah kendisine razı olsun. Şeyh Muhammed İbrahim'in dediği gibi dediği gibi Kıfırın kapılarının tamamen açıldı. İnsanların teşride bulunduğu, bu teşriyi dayattıkları, illa bu mahkemelere geleceksiniz. Bunun dışında bir mahkemeye giderseniz, bunun dışında bir mahkemeye giderseniz siz suçlusunuz dediği. Sabahtan akşama kadar Allah'ın kitabı yerine insanların kitabıyla hükmettikleri, insanların kitabıyla hükmettikleri bir dönemi görenlere bakalım. İbn Kesir'den başlayalım mesela. Veya muasırlara bakalım. Muhammed Kutup ne demiş? Ahmet Mahmut Şakir ne demiş? Taberi'nin tefsirine at, e, yapmış olduğu izahda. Allah'ım demiş ben sana sınırım demiş. İbn Abbas'ın bu kavlini günümüzdeki kafirlere getirenlere. Muhammed Kutup demiş o mazlumdur. İbn Abbas'a zulmedilmiştir demiş. Ha derseniz ki o alimler muhteber değil. Muasır ama muhteber değil. Sefer havali. Sefer havali. Aynen bunu demiş. Ee, Muhammed bin İbrahim Alü Şeyh. aynen bunu demiş. İbn-i de aynen bunu diyor. İbn-i de aynen bunu diyor. Mayda 44 ile ilgili benim diyeceğim bu kadar. Ee, zannedersem başka şey dememin e, şeyi yok. Faydası olmayacak. Ben bununla yetiniyorum. İbn-i Hüseymin ayırıyor Cemre. 3'e ayırıyor. Ancak İbni Hüseyin'in büyük küfür, küçük küfür meselesine girmiyor. Ee, Sayın Ebu Muaz, konuyla ilgili diyeceğiniz acil değilse ben devam edeyim. Acilse bırakayım mikrofonu. Ben el karanlığı zaman hemen bırakıyorum da mikrofonu. Yani diyeceğiniz hemen demeniz gerekiyorsa ben bırakayım mikrofonu size. Ha, Bakın İbni Hüseyin'in ayrımı çok güzel. Şu soruyu sormuş. Tamam. Ben bırakıyorum size. Buyurun. Selamun Aleyküm. şimdi ben burada altını tekrar çizmem gerekiyor şunun, e, günümüzdeki tağutlar, e, bunlara işte Maide 44 hakkında İbn Abbas'ın tefsirini kullanarak bunları temize çıkarmak, e, kesinlikle böyle bir niyetimiz yok. Dediğim gibi Maide 44'ün anlaşılması hususunda İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın e, getirdiği bu açıklamayı artık siz tahsis deyin, ben tefsir deyeyim. Bunu bir ihtilaf konusu yapmayalım. Bu açıklamayı bütün ehli Sünnet alimleri kullanmışlar. Çünkü bu sadece yöneticiler hakkında değil. Bu bütün Müslümanları hayatlarında ilgilendiren bir durum. Ama ısrarla altını çiziyorum. Kesinlikle işte demokrasi gibi veyahut bunun dışında diğer beşeri sistemler gibi eee Allah'ın indirdiklerini iptal edip bunun yerine yani tebdilde bulunanlar e, diyelim daha geniş ifadesiyle Allah'ın koyduğu cezaları iptal edip yerine beşeri e, düzenler koyanlar e, bunları temize çıkarmak gibi bir amaç yok. Bu ifadeyi savunmamın sebebi İbn Abbas radıyallahu anhumanın bu açıklamasını savunmamın sebebi. Eskiden beri Hariciye fırkasıyla Ehli Sünnet arasında temel Tartışma noktalarından biri olması hasebiyle. Mesela az önce e, odaya yazdım işaretini ama Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın e, El İman kitabında e, bu mesele ele alınmış ve o dönemin haricileriyle de o alimler e, bu ayet üzerinde tartışmışlar. E, burada küfrün tafsilatına girmişler. Her kim inkar ederek Allah'ın indirdiğini inkar ederek Gayrısıyla hükmederse tıpkı Yahudiler gibi kafir olacağı ayetin umumunun bunu belirttiğini. Ama inkar etmeden Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenlerin de bunların da cürümden masum olmadıklarını neticede bunların da büyük günah işlediklerini açıklamışlardır. Bu sebeple sadece tekfir konusu yapmamışlardır. Yoksa işlenen kabat yine büyüktür. Bu ayrımdan sonra artık işte günümüzdeki tağutların e, durumu e, ele alınır. Onların teşride bulunmaları hasebiyle, Allah'ın dininde değişiklik yapmaları sebebiyle, e, uygulanan bir şeriat haline getirdikleri hükümleri sebebiyle, onların kafir olduğunda zaten bir e, sıkıntı yok. Beşeri sistemleri kabul edenlerin. Yani... Burada i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın sözünün üzerinde durmamın sebebi dediğim gibi bunun genel bir kayda yapılıp Allah'ın indirdiği hükmetmeyen herkes kafirdir ve bu dinden çıkaran bir küfürdür şeklinde anlaşılmasının hata olduğunu söylemek istiyorum. Günümüzdeki sistemlerle veya tagotlarla bunun uygulanması diye bir şey olamaz çünkü onların durumu çok farklı. İnşallah anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ee, biraz insaf ölçüsünü elden kaçırıyoruz gibi. Biraz insaf ölçüsünü elden kaçırıyoruz gibi. Ben şu soruyu soruyorum. Ehl-i Sünnetle Hariciler Ehl-i Sünnetle Hariciler Allah'ın kitabının iptal edildiği, sadece yeni anayasaların, yeni anayasaların ile hükmedildiği, yeni anayasalarla hükmedildiği, bütün hüküm buna dayandı. Bunun dışına çıkmanın suç ilan edildiği meselenin küfür olup olmadığını mı tartışmış? Vallahi ne harici ne ehli sünnet, ne mutezile, ne mürce, bunun küfrünü de şüphe etmemiş. Bunun küfrünü de şüphe etmemiş. Hayır, ben onu demiyorum. Parlamenterleri demiyorum. Bizzat daha açık örnek vereyim. Daha açık örnek vereyim. Maide 44 tartışılmış ama bugün haricilerle yani haricilik meselesinin gündeme getirilmesinin hiç ilgisi yok. Bu ayeti veya in al hukm illallah ayetini haricilerin söylemesi hariciler söylemesi hiçbir şey değiştirmez bakın şuraya iyi dikkat edelim bir hakim bir hakim parlamenteri kastetmiyorum bir hakim 18-20 yıl sizin ifadenizle küçük küfür olan yani büyük günah işmekte daha büyük günah olan ve diğer büyük günahlardan daha büyük günah olan bir fiili işliyor. Yine Şeyh Muhammed bin İbrahim Aleyhis Şeyh diyor ki, Allah'ın küfür olarak isimlendirdiği bir amel diyor. Küfür olarak isimlendirmediği bir amelden günah olarak çok çok daha büyüktür. Bir hakim 20 yıl bu küfrü işlemek için okuyor. Bu küfrü işlemek için okuyor. Daha sonra bu küfrü işlemeye başlıyor. Sizin ifadenizle küçük küfrü. Sizin ifadenizle küçük küfrü. Günde bir kere mahkemeye çıksa, 30 yıl adam bu küçük kıfı işliyor. Subhanallah, siz beni elimde bir kere, bir kere iş geçerken görseniz ne dersiniz? Diyelim ki bunlar zalimdir. Zalimlere karşı takınmamız gereken tavır, bunları tekfir eden, bunlara kafir diyenlere harici deyip düşman olmak mı? Yoksa, yoksa Zalimlere meyletmeyin. Siz zalimlere etmeyin Bu tavrı takınmak mı? Yani, yani, yani, her gün zina eden insanı savunmayacaksın. Her gün zina eden insanlara, bu zedene de düşman olmayacaksın Cemre. Bugün, ben daha bir kere, bir kere, bir kere, arkadaşlar lütfen yazmayalım. Yani ben dikkat ederseniz Ebu Muaz konuşurken hiç yazmıyorum. Hiç yazmıyorum. Sadece dinliyorum ve not alıyorum. Her gün tekfir fitnesi, tekfir fitnesi, tekfir fitnesi diye ders yapıyorsunuz. Ne zaman gelsem, ne zaman gelsem odanıza harici tekfirci, harici tekfirci Allah rızası için bir günde küçük küfür bile olsa küçük küfür bile olsa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme fitnesi diye bir ders yapın da dinleyelim. Bir ders yapın da dinleyelim. Yani kime dost, kime düşman olduğumuzu, kimi savunduğumuzu, kime düşman olduğumuzu bir bakalım. Allah rızası için. Allah rızası için küçük küfrü hayatı boyunca 30 yıl 30 yıl 30 yıl işleyen bir kişi mi daha muteber sizin katınızda? Ben mi daha muhteberim? Yani ben mi daha muhteberim? Düşmanlığın tek sebebi, düşmanlığın tek sebebi, sizin ifadenizde küçük şirk bile olsa, bunu 30 yıl boyunca işleyen bir toplumu savunmak, bir güruhu savunmak ki bunların zaten Müslümanlık derdi de yok, Müslümanım falan da demiyor bunlar. Bu yaptıklarının günah olduğunu falan kabul etmiyor. İşi aslı Bu yaptıklarını doğru kabul ediyorlar. Yani ee, kişi işi içerken yaptığı işin helal olduğunu, kendisine caiz olduğunu kabul ederse ne yapar? Kâfir olur değil mi? Bu adamlar bunun doğru olduğunu. Siz bana bir tane hakim gösterin. Ben çok hakim tanıdım hayatımda. Yani çok tanıdım. Yaptığı işin küçük küfür olduğunu ikrar eden, bunun günah olduğunu ikrar eden. Ama ne yapalım işte mecburiyetten bunu yapıyoruz falan diyen. Böyle bir hakim gördünüz mü siz? Yani, böyle bir hakim gördünüz mü? Ben görmedim vallahi. Ve demek istediğim, demek istediğim, demek istediğim. Bakın, daha ilk defa burada şu şekilde bir seviyede konuşabiliyoruz daha ilk defa burada şu şekilde bir seviyede konuşuyorsun. O da sizden kaynaklanıyor bu muazz. Yani seviyenin bu şekilde uygun olması sizden kaynaklanıyor. Yoksa diğerleriyle, diğerleri derken ben isim vermeyeyim. Ee, şeyleri şeylere kastetmiyorum. Talebe mevkinde olanlarını kastetmiyorum. Yani bize ne küfürler sarf ettiler? Ne küfürler sarf ettiler? Bir sokak serserisinin ağza alınmayacak Ağza alamayacağı, bakın ben söyleyemiyorum. Bir sokak serserisinin ağza alamayacak küfürleri yedik biz. Sadece, sadece sizin ifadenizle 30 yıl boyunca küçük küfür işleyen kimselere buz ettik diye, buz ettik diye. Velhasıl kelam, bu mesele burada, yani ben söyleyeceklerimi söyledim, yani bu konuda ortaya koydum, siz de koydunuz. Benim açımdan Size mi kanı oldu. Sizin açınızda bana hüccet ikame oldu. Her iki tarafta, Allah'ın huzurunda bu hüccet ikamesinden sonra ee, cevabını verecektir. Diğer meseleye gelince inspekte, inspekte kendini bilmeyen 3-5 kişinin sözlerini genel olarak bize hamle diyorsunuz. Ancak siz de diyorsunuz ki, siz de bize isnad ediyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki, zaten teşride bulunanlarda bir ihtilaf yok ki diyorsunuz. Nerede ihtilaf olacak Muaz? Ben size özelden isim vereyim. Sizin menheşteki herkes, herkes talebeyi kastetmiyorum. Tamam mı? talebe makamında olanları kastetmiyorum. Teşride bulunanları bu ayetle savunuyor teşride bulunanlar yani yeni anayasa çıkartanları bu ayetle savunuyor. Burada nerede ihtilaf yok? Asıl ihtilaf burada. Teşri noktasında direkt bu ayeti getiriyorlar. Çünkü İbn Abbas açık kapısı var ya, İbn Abbas, ben bizzat kendisine sordum. Dedim ki bak adam bu kitabı kaldırmış. Yeni kitap ihtisas etmiş. Yeni kitap ihtisas etmiş. Bir bidat ihtas etse, bir bidat ihtas etse, garibanın teki, ona düşman olursunuz dedim. Ya adam yeni kitap ihdas ediyor. Affedersiniz, çok affedersiniz. İbneleri koruma yasası çıkartıyor. Çok affedersiniz. Yani bunlar benim kelimem değil ama yani başka tarif edemedim. Erkek yani. Siz sadece belki bugüne kadar gördüm sadece siz teşride bulunanlarda ihtilaf yok dediniz. Biraz adaletli olmak lazım. İnternette, isim vermeyin arkadaş, isim verecek olsam ben verirdim. Yani internette 3-5 çocuğun sözünü, işte genel olarak siz buna e, böyle söylüyorsunuz ve bundan dolayı da ben burada tafsilata girmek zorunda kaldım filan. Buyurun teşri notasında da bir tafsilata girin. Ve diğerlerine. Yani sizin büyüklerinize, abilerinize teşri noktasında itiraz edin. Bize itiraz ettiğiniz kadar bizleri dilinize, şahsınıza kastetmiyorum. Bu Maz'ın şahsını kastetmiyorum. Bizi dilinize doladığınız kadar teşri noktasına Mayda 44'ü getirenleri biraz da dilinize dolayın. Yani sizden olunca onların yaptığı mazurda biz sizden olmayınca bizim yaptığımız mazur değil mi? Oy meselesine gelince biz hiçbir zaman oy meselesinde oy verenleri, oy verenleri Mayda 44'te falan teklif etmedik. Allah'a ait olan bir hakkı Allah'tan alıp gayrısına verdikleri için tekfir ettik. Bunun detayına girmek istemiyorum. Sadece Maide 44'le alakası yoktur. Kim bunu yaptıysa zaten yani şey yapmıştır. Ne dediğini bilmiyordur bunu söyleyen. Bunu söyleyen ne dediğini bilmiyordur. Biz kesinlikle yani Allah'a ait oy meselesine girmek yani detaylarına girmek istemiyorum. Ancak bizim oy verenleri tekfir etmemizin sebebi budur. Asıl bir noktayı söyleyeyim. Ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Kendi adıma bir şey söyleyeyim. Ben hiç kimseyi, hiç kimseyi oy verdi diye, askere gitti diye, hakimlik yaptı diye, teşride bulundu diye veya veya veya fiilinden dolayı tekfir etmem. Hiç kimseyi bundan dolayı tekfir etmem etmedim. Ha, peki ne yaparım? İnsanların oy vermesi Şirk itikadından mı kaynaklanıyor? Yoksa o kişi aslen bir Müslüman bir hata mı yapıyor? Şirk de olsa bir hata içinde mi? Buna bakarım. İçinde yaşadığımız topluma ben baktım. İçinde yaşadığımız topluma ben baktım. Bu toplum, içinde yaşadığımız bu toplum aslen, aslen müşrik olmasından dolayı oy veriyor. Aleykümselam selam kardeş, hoş geldin. Müşrik olmasından dolayı oy veriyor. Hakimler, savcılar aslen onlar müşrik olmasından dolayı o fiili yapıyor. O fiili yapmadan önce de müşrikti adam zaten. Yani bugün emekli olduktan sonra Müslüman olmuyorlar. Süleyman Demirel teşriği bıraktıktan sonra Müslüman olmadı. Teşride bulunurken müşrikti bıraktıktan sonra Müslüman. Ben böyle bir şey demedim. Dediğim gibi ne Maide 44'ten dolayı ne şundan dolayı ne bundan dolayı kimseyi tekfir etmiyoruz. Bizim tezimizin sebebi Allah'ın kitabına baktık. Allah bir Müslüman tanımı yaptı. İslam toplumu tanımı yaptı. Bir de şirk ve küfür toplumu tanımı yaptı. Çok kısa özetleyeyim. Çok kısa. Kusura bakmayın vaktinizi alıyorum. Vaktiniz yoksa hemen bırakabilirim. Çok kısa özetleyeyim. Kimdir o Müslümanlar? Allah ve Resulü bir işe hükmettikleri zaman işittik ve itaat ettik diyenlerdir. Namaz kılanlardır. Oruç tutanlardır. Yetimi yoksulu doyuranlardır vesaire vesaire vesaire. İslam toplumu budur. Şirk toplumu nedir? Allah ve Resulüne hiç itibar etmeyen, atalarının dinine itibar eden, atalarının dinine itibar eden, Allah ve Resulüne bir işte hükmettiği zaman büsbütün kaçan, büsbütün kaçan, namaz kılmayan, Allah'ın şiarlarına sayı göstermeyen bir toplumdur şirk toplumu. Ben bunlara baktıktan sonra içinde yaşadığım toplumu, İslam toplumu demeye dilim varmadı benim. Bu toplum bir Müslüman toplumdur, İslam toplumudur demeye dilim varmadı buna dilim varmadı baktım Allah'ın kitabı bu toplum, müşrik toplum diyor ben de müşrik toplum diyorum bunlar oy verdiği için müşrik değil bunlar Allah'ın kitabını kabul etmedikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine itibar etmedikleri için Allah ve Resulü'ne itaat etmedikleri için ve hayatları boyunca binlerce şirkle iştigal ettikleri için müşrik bir toplum yoksa oy vermese de tebliğ yapılmalı 10 yıldır ücretsiz tebliğ yapıyoruz. Bugüne kadar çıkardığımız hiçbir şeyi parayla satmadık kardeş. 10 yıldır istisnasız ücretsiz tebliğ yapıyoruz. Tekfir etmiyoruz. Kimseye gidip de sen kafirsin falan da demedim ben. Bir kere dedim, adam çok ısrar etti. Adam çok ısrar etti. Yani İran şiayı savunuyordu, masumiyet savunuyordu. Dedim ki bak masumiyet şudur, şudur, şudur. Uzun uzun, uzun uzun izah ettim masumiyeti ona. Dedim bu anlamda masumiyeti kabul eden müşrik olur. Adam da inadına dedi ki ben aynen bu anlamda kabul ediyorum. Ben de dedim ki sen o zaman müşriksin. Hayatımda bir kere söyledim. Yani kimseye de gidip sen kafirsin falan demiyorum. Ha sosyal hayatımı ona göre yönlendiriyorum. Sosyal hayatımı ona göre yönlendiriyorum. Velhasıl kelam dediğim gibi ben yani bu toplum oy verdi diye müşrik demiyorum. Müşrik olduğu için oy veriyor diyorum. Son bir mesele unuttum. Razi böyle demiyor, şöyle diyor demedim ben Cemre. O dersin ses kaydı var arkadaşlarla. Tekrar dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Razi dedim. Diyor ki, Elif Lamlı geldiği için, mutlak olarak geldiği için bu görüş yanlıştır. Yalnız inkar şartını getiriyor ayete. Ve doğru görüş budur diyor. İnkar ederek hükmetmezse kafir olur. Doğru görüş budur diyor. Hayır bu görüş yanlıştır. Ehli sünnet aslen küfür olan fiillerde inkar, istihlal tek şartı aramaz. Yani kişi sadece o fiili yapmasıyla veya kabul etmesiyle veya ona itikat etmesiyle kâsır olur. Kalben istihlal olmasa da, itikat olmasa da fark etmez. Ee, diyeceğim benim bu kadar. Hakkınızı helal edin. Hoş bir sohbet oldu. Buyurun ben. Demek istedikleriniz varsa siz dinlemek isterim. Pardon özür dilerim özür dilerim. Son, kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Mesela biraz önce dediniz ki teşride zaten ihtilaf yok dediniz ama bu ayetlerle parlamenterleri teklif ediyor dediniz. Acaba Türkiye'de teşride bulunan başka bir kurum mu var? Yani parlamento teşride bulunmuyor mu? Orayı anlayamadım ben. Siz cümlenin başında dediniz ki bu ayetlerle teşriğin hiç alakası yok. Ben de bunu kabul ediyorum. Teşride bulunanlarda zaten ihtilaf yok. Biz bunlar yani bunu biliyoruz dediniz. Ancak daha sonra yazınızda parlamentoya girenleri, parlamentoya girenleri tekfir ediyorsunuz diye yukarıda yazarak bunu söylediniz. Yani parlamentoya girenleri biz tekfir edemez miyiz? Parlamentoya girenler teşride bulunmuyor mu? Ben onu sormak istiyorum. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berkatu. Şimdi e, ben şunu söyledim. Mayda 44 esas alınarak birileri tarafından meclise girmek küfür, oy kullanmak küfür şeklinde ifadeler kullanılır oldu. Şimdi e, bunu ben şöyle düzelteyim. Yani elbette bugünkü parlamento pek çok küfrü barındıran bir parlamento. Ama parlamentoya girmek küfürdür ifadesini kullanırsanız e, bu naslara uygun bir ifade olmaz. Parlamentoda küfür olan unsurları e, belirtmek gerekir dedim ben. Yani e, az önce bir bakın tavsiyat yaptınız. Bu toplum müşrik olduğundan dolayı oy kullanıyor. Oy kullanan, oy kullanması sebebiyle müşrik olmuyor. Bu ayrı, e, ayrı bir detay. Türkiye'deki duruma gelince veya Türkiye'ye benzer ülkelerin durumuna gelince, bu ülkelerde zaten uzun zamandan beri Allah'ın indirdiği hükümler iptal edilmiş durumda ve Allah'ın indirdiği dışında hükmeden gruplar var. Bu Allah'ın indirdiği dışında hükmedenler arasında yani küfür işleyen bu grup içerisinde bir kısmı küfrü sonuna kadar yani küfrün Müslümanlar aleyhinde olan kısmını sonuna kadar dayatanlar ve bu şekilde olmayanlar yani küfrü dayatmayanlar arasında tercih yapılması sebebiyle bir insan oy kullansa bunun tekfir edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. İtiraf ettiğimiz nokta burası teşrii konusunda işte ihtilaf yok derken en azından bu odada ihtilaf eden yok. Benim gördüğüm kadarıyla da yani ehli Sünnet'in bir ihtilafı yok. Teşride bulunmak hakkında. Bilmiyorum sizin nispet ettiğiniz isimler veyahut işte ismini vermediğiniz, ima ettiğiniz isimler teşri hakkında da mı aynı şeyi söylüyor? Ben şahit olmadım. Ama bildiğim kadarıyla ehli Sünnet arasında teşride bulunmakla hükmetmeyi ayırıyorlar. Yani ben bu açıdan, e, yani ben ihtilaf yok derken odadakileri kastettim, odadakilerden e, bu konuda ihtilaf eden yok e, ve ima ettiğiniz isimleri de eğer tahmin ettiğim isimlerse veya arkadaşlardan birinin odada yazdığı gibi e, o isimse e, ben teşrihi ayırdığını biliyorum. Sabah 7'de Tayyip'i teklif ettim diye ağzı almayacak küfür etti bana nasıl ihtilaf yok. Yani muayyen şahısların e, tekfiri konusunda e, belki e, problem olabilir çünkü çünkü muayyen şahıslarda küfün gerçekleşmesi için e, manilerin ortadan kalkması şartların oluşması e, gerekiyor. E, Tayyip hakkında birisi kafir der, birisi Müslüman der, bu bir ihtilaf konusu olur. Ama onun işlediği küfrü ele alırsak, onun işlediği şeyin küfür olduğu konusunda iki Müslüman ihtilaf etmez. Yani e, benim dikkat çekmek istediğim şey şu, biz tekfir meselesini yani bir fitne olarak ele aldığımız gibi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin ne gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunda zaman zaman derslerimizde işliyoruz. Belki siz sadece tekfir fitnesiyle ilgili derslerde şahit oldunuz. Fakat şurası önemli. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda uyarıda bulunmuştur. Ve muayyen şahısların tekfiriyle genel tekfir Bunların ikisinin ayrır dedilmesi Ehl-i Sünnet'in temel ilkelerinden birisi. Yani muayyen şahısların tekfiriyle genel tekfir önemli olan burada. Yani Ehl-i Sünnet şuna dikkat etmiştir hep yani eserlerinden gördüğümüz kadarıyla. Genel ifadeleri kullandıkları zaman ortadaki yanlışlığa Allah ve Resulüne isyana dikkat çekmişlerdir. Bunların hangisinin küfre kişi götüreceğini e, belirtmişlerdir. Ama muayyen şahıslara gelince e, aynı netlikte olmamışlardır. Muayyen şahıslar konusunda çekinceli davranmışlardır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu konuda ikazlarını biliyorsunuz. Bir tanesini nakledeyim. Mesela e, Muaz Bin Cebel'den ve Huzeyfe radıyallahu Anhuma'dan ayrı ayrı isnablarla geliyor. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeylerden biri diyerek ifade ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kişi Kur'an-ı Kerim'i okur, güzellikleri kendisine yerleşir, sonra bir gömlek gibi İslam'ı üzerinden atar, kılıcı eline alır ve komşusunu şirkle itham eder. Sahabeler hangisi şirke daha yakın diye sordukları zaman şirk ile itham eden şirke daha yakındır böyle bir durumda diyor. Yani bu tekfir konusu Müslümanlar arasında cidden fitne olan unsurlardan birisi tıpkı tağutları reddetmemenin fitne olması gibi eşit şekilde ele alınması gereken meselelerden birisi. Herkes önüne gelen, geleni tekfir eder olursa tebliğ diye bir şey kalmıyor ortada. Teşri uygulanacak bir yasa haline getirerek Allah'ın indirdiklerine muhalif Hüküm koymak, yasa çıkarmak, Allah'ın indirdiklerini tebdili de aynı mahiyette zikredebiliriz. Allah'ın indirdiklerini tebdil etmek, Mesela bir kimse hırsızlık cezası olarak onun kısas edilmesini, öldürülmesini kısas derken bunu kastediyorum. Ölüm cezası verirse bu Allah'ın indirdiğinden başkasıyla teşride bulunmaktır. Küfürdür. Bunu işleyen kafir olur. Ee, aynı şekilde hırsızın cezasını hapis olarak tayin etmek de Allah'ın hükmünde tebdilde bulunmaktır. Bu da küfürdür. Ee, Allah hırsız hakkında elinin kesilmesini emretmiştir. Bunun uygulanması gerekir. Bu şekilde tebdilat yapılması, Allah'ın indirdiklerine aykırı hükümlerde bulunulması, teşriden kastımız bu. İnşallah aynı şeyi anlıyoruzdur teşri deyince. Ama mayda 44'ün üzerinde durmamızın sebebi Ehl-i Sünnet akidesini ele alırken bu ayette de nasıl bakılması, nasıl anlaşılması gerektiğini işleriz. Çünkü e, az önce de dediğim gibi Ebu Ubeyd Kasım bin Selam Ebu Ubeyd bin Selam bunu eee reddiye olarak getiriyor. Bunu söylemeşe kabul edelim. İnanın Allah kulu yoktur. Sizin çevrede. Valla bilmiyorum ben eğer Ebu Said Hoca'yı kastediyorsanız ben Ebu Said Hoca'nın bu teşri meselesini ayırt ettiğini biliyorum. Ve Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin küfür olması noktasında söylediklerini de biliyorum. Ama tekfirin rastgele yapılması, önüne gelenin muayyen tekfirlerde bulunması konusundaki tehlikeye de dikkat çektiğini biliyorum. Mübarek helal görmüyor, bu yüzden Müslümandır diyor. Şimdi Kardavi'nin ehli Sünnet'ten sayıldığına dair e, ilk defa böyle bir şey diyorum. Kardavi ehli Sünnet değil benim bildiğim kadarıyla. Yani o akidesinde pek çok bidatler taşıyan birisi. Hani Hüsnü Mübareği kastediyor da e, bunu kullanıyorsa. Bilmiyorum, Kardavi sapık birisi yani. Şeyh Muhibb bin Hadi'nin, Şeyh Muhibb Hadi'nin e, bu tekfir, e, e, teşri e, bu hüküm, Allah'ın dediğiyle hükmetme meselesinde e, eserleri sabit, fetvaları sabit. Ebu Said Hoca da Şeyh muhbilin öğrencisidir. Ve bu konuda görüşlerini de biliyorum. Artık Meyyasir ne, ne şekilde konuştunuz? Ben bilmiyorum. Yani hangi ortamda böyle bir şey gerçekleşti? Ben bilmiyorum. Ama konu sizin de tasvip etmediğiniz gibi isimler üzerine olmamalı. Biz burada Akidemizi Şeyh Muhbile göre, Ebu Said'e göre, falana göre, filana göre değil. Allah ve Resulünden gelenlere göre tayin etmek zorundayız. Allah ve Resulünden gelenler karşısında da bir takım isimler bizim için belirleyici olmaz. Sadece Allah ve Resulünden gelenlere uydukları için bazı insanlara değer veririz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Şimdi e, siz yalan söylüyorsunuz diyemeyeceğim. Çünkü böyle bir isnatta kesinlikle bulunamam. Siz çevrenizi tanımıyorsunuz diyemeyeceğim. Tamam mı? E, çünkü siz o kimseleri bizden daha iyi tanıyorsunuz. Bizden daha iyi tanıyorsunuz. Ancak şunu da söyleyeyim. Ben İsimler üzerine hiç konuşmam. Yani bugüne kadar şahıslar hakkında konuştuğuma hiç kimse benim vaki olmamıştır. Ama burada zaruretle açıldı. Ben bizzat kendim konuştum. Konuşmada yaklaşık 45-50 kişi falan da vardı. Konuşmada bizzat 45-50 kişi falan da vardı. Hatta ismi geçen zat o kadar sinirlendi ki benim 8 bin cilt kitabım var. Senin ne kadar var falan demeye başladı. Sen benim okuduğum kitapların ismini bile bilmezsin. Bilmem nedir falan. Bizzat teşri meselesiydi bu bir. İkincisi... İkincisi bizzat Ankara'ya gidip bizim arkadaşlar bu meseleyi bir başkasına soruyorlar. O da diyor teşrii tabii küfürdür ya. Sonra Antalya'ya gidiyorlar. Bunu naklediyorum. Bunu naklediyorum. Güvenilir arkadaşlar ve olay sabit. İsmi geçen zat eline telefonu alıyor. Ankara'lı Ankara'ya arıyor. Sen böyle böyle mi dedin? Ne zaman müftü oldun diyor ve yüzüne kapatıyor. Yani İstanbul'da Hakeza kendisine değer verdiğim, değer verdiğim için ismini söylüyorum. Abdullah Yolcu'yla ben konuştum. Kendisine değer veririm. Her İstanbul'a gittiğimde ben ziyaret ederim. O da bana ikram eder. Hiçbir sayıksızlığını veya benim ona bir sayıksızlığım olmamıştır. Ben bizzat konuştum. Dedim hocam yani bari şu yeni anayasa tartışmaları vardı o zaman. Tam o zaman yeni anayasa çıkarma. Yani bu anayasaya hazırlayanları tekfir et dedim. Bari bunu yap yani. Buna küfür de. Tamam mı? Böyle şakalaştık filan bu şekilde geçti. Hakeza Kayseri'de bizzat bu meseleyi konuştuk, kovulduk. Yani dayak bile yiyecektik. Ee, hemen şunu belirteyim. Kovulmamızın, küfür yememizin sebebi bizim densizliğimiz değil. Bakın yani birkaç kere konuştuk sizinle. Beni burada birçok mesela Yusuf Hoca beni tanıyor. Beni tanıyor. Onunla da konuştum. Kıyas meselesi konuşmuştuk. İşte diğer arkadaşlar tanıyor. Ben ee, kesinlikle densizlik yapmam. Kesinlikle. İzin almadan kesinlikle konuşmam. Mesela Ebu Said'le konuştuğumuz Ebu Said'le konuştuğumuz gün beni onlar davet etmişti beni onlar davet etmişti ben gittim oturdum baktım teşri meselesi hakimiyet meselesi açılıyor elimi kaldırdım dedim ki ben gideyim dedim çünkü burada itiraz edeceğim ben düzse de söylediğim gibi itiraz edince hoş bir ortam olmayacak tartışma çıkacak dedim ben gideyim Ben gideyim, siz derse gelmişiniz. Ortam bozulmasın dedim. Kendisi dedi yok yok otur kal, itirazlarını getirebilirsiniz dedi. Ortam bozuldu zaten itirazları getirdikten sonra. Itiraz getirirken de kesinlikle densizlikler yapmadık. Ama dediğim gibi yani Tayip Erdoğan'a oy vermek vacip demediğimiz için duyduğumuz lafları biz biliyoruz yani. Bu konuda fazla hüsnüzlan yaklaşamayacağım. Yani size karşı hüsnüzlanla yaklaşırım da diğerlerine karşı hüsnüzlan ile pek yaklaşmayacağım ben. Mukbil el Hadi dediniz. Yani ben şu an o ismi, o ismi ağzıma aldığım için aptes almam gerekiyor. Onun fetvalarını çok iyi biliyoruz, çok iyi biliyoruz. Bizi Bizim gibileri devlete şikayet etmenin vacip olduğunu söyleye, bizim gibi insanlara baktınız yola gelmiyor, devlete şikayet edin diye. Onun şikayetleri sonucu. Ben bizzat Suriye zindanlarını biliyorum. Evet evet, Mukbil el Hadi tamam mı? Çok iyi biliyorum, tamam mı? Kaç Müslümanın ne hallerde olduğunu ne zulümler içinde olduğunu yani tekfirci harici ona göre teşride bulunanları tekfir eden hükümetleri yani teşride bulunan hükümetleri tekfir eden haricileri hayır ben kabul etmiyorum o diyor bunu o bakın daha iki gün önce bu fetvasını bir arkadaşımız bizzat kendisi yayınladı burada hep beraber dinledik İslam akidesi odasında. Bizzat kendisi. O böyle diyor bizim gibi insanları yani teşrihi ayırıyor dediniz ya mu'til erhadi ben ona itiraz getiriyorum. Teşride bulunanları yani beşeri hükümetleri tekfir eden, uyarılan, yola gelmeyen insanları şikayet edeceksiniz diyor. Bizi kime veriyor bakın. Size göre dahi küçük şirk olan Mısır hükümetine veya Suriye hükümetine. Ben bunu getirebilirim size. Yani bunu size getirebilirim. Çünkü diyor bunlar toplumun düzenini bozuyor diyor. Bunlar toplumun düzenini bozuyor diyor. Hasıl kelam sorun değil. Yani herkes mutlak surette Allah'ın huzurunda hesabını verecek değil mi? اِنَّ اللّٰهَ يَحْقُوا بَيْنَهُ فِي Değil mi? Biz buna iman ediyoruz. Yani biz buna iman ediyoruz. Onun için biz biz hesabımızı bu insanlarla o güne bıraktık. Bu insanlarla o güne bıraktık. Bir noktada şey söylemek isterim. Tekfirin manilerinden bahsettik gavaydı tekfirin nereden çıktı? hangi asli kaydelere dayandı? o kadar ihmal edildi ki bir insanın artık kafir olması mümkün değil. Günümüz gavaydı tekfirine göre, yani siz diyorsunuz ya, işte tekfircilik fitnesi bu fitnenin önüne geçmek gerekir. Doğru. Ben bizzat ders yaptım. İslam'ı sabit Müslüman'a, İslam'ı sabit Müslüman'a Burada o dersime katılan arkadaşlar vardır. Mesela Tevhid, Ensar duymuştur. Duymuştur. İslam'ı, sabit Müslüman'ı gereksiz meselelerden tekfir etmeyi adet edinenleri ben mürtet ilan edeceğim dedim. Hatta itiraz ettiler. Dediler ki sen mürtet ilan etsen ne olur? Dedim bak ben bir ilan edeyim de siz görün ne olacağını. Tamam, aynen yani bu dersimi aynen bu şekilde işledim ben. Yazılarımda yazdım, sistemde yazdım. Anladım. Ha, kavaydı tekfir Öyle bir noktaya geldi ki insanlar katında, ha karşı çıkan başkasıydı. İnsanlar katında da olsa bir insanın kafir olması, kafir olması mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Niçin? Bir defa sizi istisna edeyim ben Ebu Muaz. Kendisini selefe nispet edenlere bir amelin küfür olduğunu ispat etmek mümkün değil ki. Bir amelin kısır olduğunu ispat etmek mümkün değil. Hadi ispat ettik adam cahil. Cehalet özrü meselesinde öyle bir tarife gidildi ki başbakan cahil. İlahiyat profesörleri cahil. Ben Ankara ilahiyattan bir hoca hakkında tartışıyorum cehaleti sebebiyle mazur diyor karşımdaki. Yani Ankara ilahiyatta bir doçent hakkında veya bir profesör hakkında tartışıyoruz. Nerede? Köfür mü açıklamaya çalışıyorsunuz? kafirleri mi? Hayır kafirleri tespit etmiyorum. Ben zaten az çok kendimi izah edebildim. Ee, içinde yaşadığım toplumu nasıl bir toplum olarak kabul ettiğim. Yani bu tespit kısırda, kafirlerde bitmiş yani. İzin verirseniz yani... İzin verirseniz... Şu son söyleyeceklerimi bitireyim ben. Mesela ben... Yine... Yine... Bir arkadaşla konuşuyorum. İsim vermeyim. Ve konuşuyorum dediğim hepsi hoca kesimi. Hoca kesimi yani... Ebu Muaz gibi burada, Yusuf Hoca gibi. Yani bu kesimden. Talebe kesimi değil. Sofilerin çarşambadaki hocalarını getirdim. Dedim ki al sana Sofilerin çarşambadaki hocası. Sana göre de küfürleri var, bana göre de küfürleri var. Buna dahi cehaleti sebebiyle kafir diyemeyiz dedi. Yani cahil olmayan kim? Ben sadece şunu istiyorum. Cehaleti sebebiyle mazur olmayan kim? Bu dünyada. cehalet sebebiyle şu kişi mazur değildir. Hadi bunu açtık. Bunu açtık. İkame-i hücce şartı. İkame-i hücce şartı. Onu açtık. Bir de bid'at olan, hurafi olan fehmül hücce şartı. <gülüyor> fehmül hücce şartı. Yani sayın-ı bir insanın kâfir olması mümkün değil. Biz adama gideceğiz. Adama anlatacağız. Adam anlayacak. Adam anlayacak. Fehm edecek. Idrak edecek. Ve arkasından inkar ederse Yine de biz kafir demeyelim. Vallahi ben biliyorum Ahmet Necdet Sezer'e Müslüman demenin takva olduğunu aynı çevreler söylemiyor mu? Aynı çevreler söylemiyor mu? Ahmet Necdet Sezer'e Müslüman demek takvadır. Niye? İhtilaf etmiştir Müslüman olmadığında, ihtilaf olursa Müslüman demek takvadır. Gülent Ecevit'e ben bunları kulağımla duydum, kulağımla. Vallahi yalan söylemiyorum yani, vallahi yalan söylemiyorum. Bir insanın kafir olması mümkün değil. Yani bir insanın kıfre girmesi mümkün değil. Ancak kavayrı tekfir aslı şudur arkadaşlar. Aslı şudur. İslam'ı sabit olanın İslam'ı sabit olanın tekfiri zan, şüphe ve şekle yapılmaz. Kat'i olmak zorundadır. Kat'i olmak zorundadır. Bundan dolayı bu irtidada gideceği için ve malı, kanı helal olacağı için önüne sert engeller çekilmiştir. Ancak bu İslam'ı sabit olan kişidir. Bülent Ecevit'le şey değildir ki, ee, Ahmet Necdet Sezer değildir ki, bu Sofiler değildir ki, bu Sofilerin her Cuma, her Cuma Bukhari teberrüken okuyan Sofilerin lideri değildir ki bu. İslam'ı sabit olan Niçin? Kaydı şudur. Yakın şekle zahil olmaz. Karşında bir Müslüman vardır. Yakındır. Yakındır. İslam'ı yakındır. Mesela İstanbul'dan bir arkadaşımdan duydum. Demiş ki, benim yıllardır Müslüman olarak bildiğim bir arkadaş demiş ki, Türkiye'de Müslümanlara azınlık hakları getirecek bir partiyi desteklemek gerekir demiş. Bu söz bana göre küfürdür. Ancak ben onu tekfir etme. Kendisiyle konuşmadan ne demek istiyor? Niye böyle söylüyor? Bizzat kendisinin ağzından duymadan ben tekfir etmedim. Çünkü onun İslamı ben de Yıllardır bildiğim Müslüman. Ancak yani kavaydut tekfiri, İslam alimleri ne zaman Hristiyanlara, ne zaman Yahudilere, ne zaman Allah'ın indirdiğini iptal edenlere uygulamışlar ki bilmiyorum bu noktada biraz daha adaletli olmamız gerekir diyorum. Kusura bakmayın sözü uzattım. Hakkınızı helal edin. Selamun ve rahmetullah ve bereket. aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu şimdi e, tekfirin kaydelerini e, işte manilerini şartlarını diye zikrettiğimiz zaman zaten bunlar kendinden ortaya çıkıyor mesela cehalet mazerettir daha doğrusu e, artık bu ifadeyi de e, kullanmıyorum çünkü yanlış anlaşılıyor bu cehalet mazeretse cahillik ölüyor gibi anlaşılıyor e, Cehalet tekfire manidir demek daha doğru bu konuda. Fakat her cehalet değil. Mesela e, bu kaideleri bilirsiniz. Dinde bilinmesi zaruri olan bir konuda. Avamın da, alimin de, eşit seviyede bildiği konularda cehalet mazeret değildir. Yani tekfire mani değildir böyle bir durumda. Aynı şekilde e, Müslümanların aleyhinde Savaşan bir orduya mensup kimse, tıpkı Abbas radıyallahu anh'ın işte Bedir savaşındaki durumda olduğu gibi, bunların zahiren kafir konumda olmaları, bunlar bilinen hususlar. Nas'ları bilen bir kimsenin de bu konuda daha farklı düşüneceğini hiç aklıma getirmiyorum. Yani ben, siz var diyorsunuz, bilmiyorum, varsa da hata eder. Çünkü e, tek şeyin e, tekvire cehaletin mani olmadığı yerler var. Fakat bazen tekvire mani e, olarak cehaletin ortan kalktı durumda diğer bir mani devreye girebiliyor Tevil gibi. o çarşambadaki şahıs veyahut e, peygamberlik iddia eden İskender Evreesooğlu gibi şahıs bunların e, küfrü açık bevah küfürlerden olduğu için, burada tekfirin manileri veya şartlarından bahsetmek diye bir durum olamaz. 2 ay, iki 3 ay önce Cübbeli Ahmet efendi. Şimdi Cübbeli Ahmet'in e, mazeretli olması veya e, tekfirinde maniler olması tevili ile alakalı olabilir. E, ama o çarşambadaki dediğiniz söz bevah bir küfür söylüyor. Doğrudur. Yani bizim burada tespit etmemiz gereken şey öncelikle şu. İnsanlara küfrü tanıtmak, bu küfürden uzak durmalarını sağlamak. Ama muayyen şahıslarda işte küfür e, taşıyabilir, kafir olmuş olabilir, olmamış olabilir, işte falanı kafir bilmeyeni tekfir etmek gibi kapılar açıldığı zaman bu daha tehlikeli boyutlara varıyor. Mesela siz Cübbeli Ahmed'in 1500 şirkine şahit olmuşsunuzdur. Belki buna şahit olmayanlar vardır ki var, e, pek çok var. Yani Cübbeli Ahmed'in şirkine şahit olmayan, vakf olmayan insanlar var. Dolayısıyla Cübbeli Ahmed'i tekfir etmeyende kafirdir şeklinde bir sizle uygulanırsa, e, biz hatanın burada olduğunu söyleriz. Evet, siz dememiştinizdir ama e, bu zincirleme e, ...kullanılırsa hatanın burada olduğunu söyleriz. Cübbeli Ahmet'in şahsına gelince... ...benim karşılaştığım, yani benim onda şahit olduğum şirklerinde... ...genelde... tevili var... ...ama mazur olmadığı yerlerde var. Sekir halinde tasavvufçu... ...şimdi tasavvufçuların sekir haliyle ilgili olarak... Tasavvufçuların kendi koydukları bir kaide de var. Mesela Sekir halinde şeriata aykırı söz söyleyen bir tasavvufçu, derviş ya da sufi onların deyimiyle, ayıldığı zaman, kendine geldiği zaman bundan tevbe etmesi istenir. Bu tasavvufçuların da kendilerine göre koydukları bir şey zaten. Ama tutup da kitaplara geçmiş bazı ifadeler var. İbn Arabi'nin ifadeleri gibi veyahut eee Niyazi Mısri'nin ifadeleri gibi, Celalettin Rumi'nin ifadeleri gibi e, tutup da bunların sekir halinde söylendiğini kimse söyleyemez. Hayır yani İbn Teymiye bu konuda haklı. Çünkü e, bir kimse tekfir edilirken mesela Müslüm'de hadis var malumunuz. E, bir adam e, Allah Azze Celle bir adamın tevbesine şu şekilde sevinir diye devam ediyor. Eşeğini yükleriyle kaybedip de tekrar bulduğunda Ey Rabbim sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diye sevinçten ne diyeceğini bilmez halde söylemesi gibi bu kabilden bir şey olabilir diye bu ihtimal dikkate alınarak ondan bu sözüyle ne kastettiği sorulur. Tekrar ederse ee, söylediği şeyde ısrar ederse o tekfir edilir. Burada İbn-i Teymiye e, Naslara uygun bir şey söylüyor. Yani sekir halinde söyledikleri. Sekir halinde e, söyleyen kimseler hakkında söyledikleri. Buyurun. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Yanlış hatırlamıyorsam ya 10. ciltte olacak ya da 11. ciltte olacak. İbn-i Teymiye'nin Mecmu'l-Feteva'da yani nerede olduğunu tam bilmiyorum ama isterseniz bulabilirim. Sekir halinde sözlenen, söylenen sözleri intifa-ül kast kapsamında değerlendiriyor. Yalnız burada yanlış anlamamak gerekiyor. İntifa-ül kast kapsamında yani ne demek? İstem ve bilinç dışı yapılan ameller. İşte biraz önce Ahzab suresindeki ayet Allah sizin ancak kalplerinizin kastettiğinden dolayı sorumluluklar ayeti bu devesini kaybeden adamın hikayesi bunlardan dolayı i̇bn Teymi intifar kast kapsamında değerlendiriyor. Ne demek intifar-ı kast? Ee, i̇stem ve bilinç dışı yapılan e, söylenilen sözler. Ancak hemen devamında istismara uğramasın diye istismara uğramasın diye ...bu sosilerin sekir halinde... ...onların zındıklarını diyor... ...söylediklerini kabul etmeyiz... ...çünkü onlar sekir halinde falan söylemiyor... ...sekir halinde söylese de... ...sekir halinde söylese de diyor... ...bu arada sesim geliyor değil mi? Ekranda bir donukluk oldu ha... ...sekir halinde söylese bile diyor... ...onlar ayılmış... ...yani sekir halinde söylenmiş bir söz değil... ...onlar... ...adam yazıyor kitabını... ...adam kitabı yazıyor... ...sekir halinde nasıl kitap yazsın ki... ...bilinç ve istem dışı... ...sekir hali demek... Bilincin ve islemin tamamen kalktığı hal demektir. Yani bir sarhoş düşünün. O kadar çok içmiş ki kelimelerine sahip olamıyor ağzından. Yani diline sahip olamıyor. Sekir halini bilmek lazım. Bu sofiler uyduruyor. Yani sekir halindeki adam yazı yazamaz. Yani sekir halindeki adam yazı yazamaz ki. Yazı yaza, yazabilir mi? intif kast kas dıyoruz bilinç istem dışı bir insan 200 sefe kitap nasıl yazsın ha, artı İbni temiye yazılan yazılara değil ağızlarından ifade aynen böyle ee, ağızlarından bu söz çıkabilir diyor şöyle şöyle sözler çıkabilir diyor şöyle şöyle sözler çıkabilir Bir de hem cehalet özrü meselesinde hem sekir hali meselesinde genel bir kaydayı söyleyeyim ben size Bu sözler bu sözler tekfire mi mani'dir? Tekfire mi mani'dir? Yoksa hükmün bizzat uygulanmasına mı mani'dir? Hükmün bizzat uygulanmasına mı mani'dir? Burada ihtilaf edilmiş. İşin bu boyutunda ihtilaf edilmiş. Daha doğrusu ehliyeti ortadan kaldıran haller vardır. Yani avardu ehliye. Ehliyeti oradan kaldıran veya daraltan haller vardır. Bütün usulü kitaplarında geçer. Bunlar semavi olanlar, semavi olmayanlar. Mesela semavi olanlar nedir? Bunaklık, semavidir, delilik, akıl noksanlığı. Buna benzer haller. Semavi olmayanlar, yani Allah'tan gelmeyenler, cehalet, ikra, sekir Bunlar da semavi olmayan arızalardır. Bu arızalar insanda çıktığı zaman İnsan bilinç ve kaybeder. Ve... ...iradeyi kaybeder. Ve buna benzer haller çıkar. Bu şeylerin, yani cehalet gibi, sekir hali gibi, sefehlik gibi, ikrah gibi... Bunların hepsi, acaba tekfire mi engeldir? Yoksa hükme mi? Yani hükmün bizzat uygulanmasına mı engeldir? Tekfire engeldir dediğimiz zaman tekfire engeldir dediğimiz zaman herkes küfrüne bir kılıf bulur. İşte tasavvuşçuların bulduğu gibi. Ben Sekir halinde söyledim. Ben Sekir halinde söyledim. Bu artık İslam devletinin kadısının ve kadılarının kabul edeceği veya etmeyeceği haldir. Yani İslam devletinin kadısı onun Sekir halinde söyleyip söylemediğini bakacak şey yapacaktır. Suud lejnesinin vermiş olduğu bir fetva vardır. Onlar diyor ki onlar Diyor ki, bu diyor yani cehalet, ki Sekirhali de böyledir. Bu onların fetvası. Tekfir hükmüne değil, riddet hükmüne engeldir. Kişi, küfür kelimesini söylemekle zaten kafir olur. Çünkü kayda nedir? Kavlu kufu Küfür kelimesini telaffuz etmek nedir? Küfürdür. Ancak buna şey uygulanırken diyor, irtat edip etmediği Uygulanırken işte tövbeye çağrılır ve diğer arızalı haller yani avarda ehliye dediğimiz bu haller ortaya konulur diyor. Ben inşallah bitireceğim. Baya da geç oldu değil mi? Sabah namazı yaklaşıyor. Sabah namazı yaklaşıyor. Cehalet özrü konusunda da getirdiğiniz getirmiş olduğunuz temel kaydeler sizin de ifade ettiğiniz gibi az çok ilimden nasip almış herkesin bilmesi gereken, kabul etmesi gereken kaidelerdir. Bilmesi ve kabul etmesi gereken kaidelerdir. Ancak bugün Türkiye'de cehalet özür tartışmalarında bu kaidelerin hiçbir uygulanmıyor. Dediğim gibi bizzat burada bizzat bir başka odaydı zannedersem biz Cübbeli Ahmet Efendi'ye cehalete mazeretli dedik. Bundan dolayı da yani bu dendi biz itiraz ettiğimiz için tekbirci ve harici olduk. Aynen konuşmacı arkadaş al sana bir, bir, bir harici daha. Cübbeli Ahmet Efendi'yi... Arkadaşlar dinliyor muyuz? Cübbeli Ahmet Efendi'yi cahiliyetini, cehaletini mazeretle kabul etmedik diye... ...kabul etmedik diye tevil meselesi falan değildi. Biz burada harici ilan edildik. Yani ben konuştum, hatta size sordum Ebu Muaz konuşabilir miyim diye. Siz dediniz o da benim değil dediniz... Gazi keskindi zannedersen veya bir başkasıydı. Talebeydi, pardon. Talebeydi. Ee, bir başka odadaydı. Talebeydi. Ben aldım konuştum. Konuşmacı uyduruk bir şey getirdi, rivayet getirdi. Abdülkadir'in kutuna tapanları dahi tekfir etmeyiz diye Muhammed bin Abdülvahhab'dan. Dedim ki sana 3 yıl müsaade getir bu sözü. Bu sözü getir. Yok böyle bir söz. Bunu i̇bnül Hüseyin'in nakletmiş. Ben i̇bnül Hüseyin'in yalan söylemiş kesinlikle demem. Ama hata etmiş diyeceğim. Lan buyurun getirin yani. Nerede varsa ben her zaman söylüyorum. Ee, sitenin girişinde indeks olarak atarım ben. Bugüne kadar biz bu söz yalandır diyorduk ama demek ki değilmiş diye. Artı ben o süze muhalif tamam ben yani Muhammed İbn Abdül çok iyi tanıdığımı zannediyorum. Çok iyi tanıdığımı zannediyorum. Muhammed İbni Abdül bu sözüne muhalif 20 tane nakil okudum ben. 20 nakil okudum. Konuşmacı bu sefer bu nakilleri Suud hükümetinin bastığını, benim onlardan daha mı iyi bileceğimi, cımbızla aldığımı. Ben 20 nakil okuyorum. O bir nakil getiriyor sayfasını bile söyleyemiyor. Ben sayfa sayfa cilt cilt numara veriyorum. Ben cımbızla çekmiş oluyorum o cımbızlamamış oluyor. Yani cehalet özrü meselesinde de bu şekilde düşünülmüyor. Yani iş sizin izah ettiğiniz gibi iş sizin izah ettiğiniz gibi şey değil. Hangi sözü İbni Teymiyenin? Fehmenü'l ce şartı. Fehmenü'l ce şartı İbni Teymiyen'in değil. 14. asırda bir Allah'ın bunu getirmemiştir dedim ben. Yok ben ona, İbn-i ben ona itiraz etmedim. Müş... E... Cehmiye fırkasının sözleriyle ilgili, o sözü ben söylersem kâfir olurum diyor. Sebebini de açıklıyor. Onunla, yani o sözü ben söylersem, o Cehmiye fırkasının söylemiş olduğu sözlerin, Cehmiye fırkasının söylemiş olduğu sözlerin içeriğinin, içeriğinin birçok kişiye gizli kaldığını, bunu söylüyor. Bugün işlenilen küfrün, işlenilen küfrün, işlenilen küfrün içeriği gizli mi kalmış Allah aşkına yani? Bu insanların içinde yaşadığımız toplumun cübbelinin, o çarşambadaki hoca efendinin bunların küfrünün içeriği gizli mi kalmış da? Yani, velhasıl kelam cehalet özrü cehalet özrü konusu sizin izah ettiğiniz gibi masum değil. Sizin sözlerinize aynen katılıyorum. Benim hem Arapça hem Türkçe bu konuda yazmış oldum. El-Uzru Bil Cehil bir kitap var. Orada aynen şu ifadeyi kullandım. Aynen. Cehalet özrü konusunda sergilenen iğrenç tavır dedim. Yani başlık aynen böyle. Cehalet özrü konusunda sergilenen iğrenç tavır. Aynen sizin söylediğiniz ve kabul edilmesi gereken asılları biz de kabul ediyoruz siz de kabul ediyorsunuz ama iş uygulamaya geldiğinde dediğim gibi çarşambanın imamından cübbeliye kadar herkes cehalet sebebiyle mazeretli ve Allah aşkına yani cehaletin sebebiyle mazeretli olmayan kim var? Kimse yok. Yani Türkiye'de cehaleti sebebiyle mazeretli olmayan kimse yok. hasıl kelam ee, birbirimizi daha iyi anladık. Ne zaman isterseniz farklı konularda Bunları konuşuruz. Ben şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Bizzat, bizzat yani tekfir etmek derken neyi kastır? Sen kafirsin. Sen kafirsin demek mi? Yani yoksa onun kafir olduğunu bilmek mi? Siz neyi kastediyorsunuz? Onu şey yaparsanız, şahsi tekfir etmek zorunluluk mudur dediniz? Eee yani bizzat sen kafirsin demek zorunluluk değil. Gidip de illa adama sen kafirsin demez. Ama adam illa bunu istiyorsa gider söyleriz yani. Benim hayatımda da bir kere böyle karşıma çıktı. Bizzat adam istedi ben de söyledim. Hadi bana da kafir de dedi ben de dedim yani. Tamam mı? Ancak onun kafir olduğunu bilmek yaşamak için zorunluluk. Yani dinen Müslümanca yaşamak için zorunluluk. Dost olmayacaksın. Çünkü Allah Subhanahu ve ta'ala müşriklerle kafirleri dost edinmeyin diyor. Diyor ki siz diyor yoksa yoksa iman edenlerle mücrimleri bir tutacağımızı mı zannettiniz? Siz nasıl kötü hüküm veriyorsunuz diyor. Vallahi biz Allah'ın bir tutmadığı gibi bir tutmuyoruz. Allah'ın dinini yaşayabilmek için Kimle dost olacağımızı, kime düşman olacağımızı. Ben bir erkeğim, evleneceksem kiminle evleneceğimi, kiminle evlenmeyeceğimi, kimin kestiğini yiyeceğimi, kimin kestiğini yemeyeceğimi. Bunları bilmek ve dinimi yaşamak için karşımdakinin Müslüman mı, kafir mi olduğunu, en azından yakın ilişkide olduğum kimselerin, bakın tekfirden kastınız sen kafirsin demekse, sen kafirsin. Fasıklardan da teberri oluyoruz zaten. Fasıklardan da teberri oluyoruz. Ee, i̇nşallah. Yani daha fasıklara gelemedik. Bidat ehline gelemedik. Sarih kısmı olan insanlardan beri olmadığımız için, beri olunmadığı için, bunu izah edemediğimiz için, siz doğru söylüyorsunuz Ebu Muaz. Yani fasıklardan da teberri var. Bidat ehlinden de teberri var. Ancak biz daha küfrü sarih, küfrü net, küfrü zahir kimselerin onlardan uzaklaşılması gerektiğinde anlaşamadığımız için daha fasıklara, bidat dehline iş gelmedi. İş o kısma gelmedi. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu ihtilafları vallahi biz körüklemiyoruz. Biz körüklemiyoruz. Biz zamanında şu teklifi de yaptık. Bakın Türkiye'de, Türkiye'de sünnet inkarcılığı almış başını gidiyor. Almış başını gidiyor. Adam yüzünden Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Okuduğu Fatihayla namaz olmaz. Efendim bu ayet, şey bu hadis bu ayete uymuyor. Bu ayet, şey bu hadis bu ayete uymuyor. Bukhari burada hata etmiş. Bukhari burada hata etmiş. Adam bunu diyor. Biz şunu teklif ettik. Dedik ki bizim Allah hamdolsun bir miktar maddi gücümüz var. Bu gücü, bu gücü sünnet inkarcılarına karşı kullanmak istiyoruz. Sünnet inkarcılarına karşı kullanmak istiyoruz. Siz dedik bize ne tip kitaplar çıkartacağımızı verin. Biz tercüme edip yani siz bize yol gösterin. Bu noktada bile yanaşmadılar. Yani isim vermeyeceğim. Bu noktada bile yanaşmadılar. Velhasıl kelam teberriyi hak ediyor da teberriyi hak ediyor da daha biz 30 yıl boyunca 30 yıl boyunca sizin inancınıza göre küçük küfrü, küçük şirki işleyen kimselerden beri olamadık ki onları dost edinip Müslümanları düşman edindik. Rabbim inşallah hepimizi ıslah etsin, ayaklarımızı sabit kılsın. Allahu amin. Ben size bırakıyorum mikrofonu en son. Selamü alayküm ve rahmetullah ve bürkâtır.